Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazı Sinema Dergisi'nin 150. özel sayısından Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay Madde Turist Ömer Selamı Yazan Abbas Bozkurt Okuyan Talat Savaşkan Asker selamını fırlama versiyonudur. Askeri nizama gelemen turist ruhlular selamı alınca hemen birbirini tanır. Selam için şapka şarttır ama herhangi bir şapka bu işi görmez. Lime lime olmalı ama yine de fiyakalı durmadır kafada. Hafiften öne eğik takılır. Sağ el şapkanın siperline doğru tutulur. Serçe parmak işaret parmağının üstüne yanaşır, baş parmakla şapkaya doğru kırılır, parmaklar tümden aşağı bakar. El bu kıvamı alırken yüzde de hafif bir sırıtış belirir. Saftirik değil, uyanık ama sevni bir sırıtış. O selamı gören karşıdakinin meşrebini hemen çakar. Avare avare dolaşan turistliğinden memnun, üstünden bol beyaz pantolonluyla kareli gömleğini hiç çıkarmayan turist Ömer'in kalender meşrebinin mührüdür o. Sadece alışığın esas adam olduğu Helal Olsun Ali Abi filminde görür bu selam ilk kez seyirci. Ali abi be, nasıl yapıyorsun bu işi Allah aşkına? Bütün kızlar diyorum pervane gibi etrafında anladın mı? Bak oğlum. Bunun değişmez kuralı şudur. Kadın gölge gibidir. Kovalarsan kaçar, kaçarsan kovalar. Yok ya. Sonra esas adam unutup onun yancısı bu garibanın serüvenlerine dalmaya başlar. Turist Ömer kendi başına 10 filmi alır götürür. İstanbul'un varoşlarında ayakkabısının topuğuna basa basa yürüyen ama Külhan Bey'i olmayan, garibanlığıyla barışık, fırlama ama haysiyetli, çapkın, kendine hoşnut, ağzı bol laf yapan, kafaya fazla şey takmayan bir garip seyyah olur çıkar bu adam. Milli tiplememiz olarak Almanya'ya, İspanyol boğa güreşine, hatta Fezaya, uzay yolunun atılganına kadar yolu uzar Türüst Ömer'in. Başında şapkası, Dilinden düşünmediği şarkısını yanında taşır her yere. Dur istemirler ve ne adıma, adıma pişman olur bak mı yollar tadıma Sabahlar bir kade, akşamlar beş kade, neşemi de bulunca dalgamada bakar amanı. İçine daldığı her yabancılığı zıt Erenköy diyerek bir saçma sözüyle bizleştirip hemen kanımızın kaynacağı bir diya ra çevirir. Batının o muasır medeniyetleriyle bir şekilde yolunun kesiştiği Turist Ömer Almanya'da ve Turist Ömer Boğa güreşesi gibi filmlerde girdiği her ortamı karıştırırken hem seyircinin batılıya karşı merakını giderir hem de türlü arsızlıklarıyla onların o yüksek mertebelerini alaşağı eder herkesi bir saçmalık paydasında birleştirir. Kimseye eyvallahı olmayan bu geniş gönüllü adam neşemizi bulmamıza, belki gizliden gizliye Belki de açıktan haset ettiğimiz batı tasavvuruna nanik yapmamıza aracı olur. Turist Ömer uzay yolunda bunun göklerdeki zirvesidir. Hep imrendiğimiz uzay filmlerinden birinin içine bizim milli bir karakterle ışınlar. Kompeder, kompeder değil. Ne? Kompiter. Ben onu imkanı yok söyleyemem abi ya. Benim yerime sen söyledin sen hadi. Kompiter cevap verin. İki kere iki kaç eder? Ne? Evet. Aaa! Fa**e bindi be! Konfeder de hadi. Konfeder, sorulara lütfen cevap verin. Şey conquered. Bu haftaki TOTON neticeleri nedir? 1 2 0 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 bir, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 bu bizim fiyakamızı, keyfimizi kaçırmaz. Kaptan spak, kaba kulak derken hem dalgamıza bakar hem de Alaturka bilim kurgumuzun tadını çıkarırız. Arada gerçek atılganın teknik kusursuzluğu aklımıza gelince bizimkinin uydurmalığından bir an utanç duyar gibi olur. Ama sonra hemen toparlanır, turistin gevşekliğine sarmalanır, bu derme çapmalığın getirdiği özgürlüğün tadını çıkarmaya bakarız. Turist Ömer külliyatının son filmi olan bu uzay macerası bitince atılganı da birbirine katıp İstanbul'a kendi çöplüğüne ışınlanır bizim turist. Tüm derdi onu zorla vermek istedikleri kadından kaçıp kurtulmaktır. Avareliğine helal gelmesin, orada burada üç beş de daha dikiş tutturamama özgürlüğüne sahip olsun yeter ona. Ne yapar eder kaçar nikah masasından turist. Onun selamını alanların yüzünü kara çıkarmaz böylece. Garibanız tamam ama gönlümüz zengin, kaslarımız gevşek... Etrafta dolanır, bu çöplüğün tadını esas biz çıkarırız düsturunun gizli işaretidir o selam zira. Zenginlerin, muhterislerin kasıntı dünyası varsa bizim de yan gelip yatma, pasaklı olma özgürlüğümüz, garibanlığımızdan mesut olma lüksümüz var diye dile gelir selam. Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazılık Sinema Dergisi'nin 150. özel sayısında. Hazırlayanlar Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay.